...ayetlerle ahiret. İnsanların kısa hayatta... ...ebedi mükafat ve cezası ise... ...adaletin bir gereğidir. Zira hakiki adalet ister ki... ...şu küçük insan... ...şu küçüklüğün ispetinde değil... ...belki cinayetinin büyüklüğü... ...mahiyetinin ehemmiyeti... ...ve vazifesinin azameti nispetinde... ...mükafat ve mücazat görsün. Çünkü zulüm ve küfürde... ...sirayet vardır. Umum hukuka tecavüz olduğundan... Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini ve onların sonsuz tecellilerini inkar olduğundan sonsuz cezada adalet olur. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var. Ahirette verilecekler de insanların istidat ve kabiliyetlerine göredir. Kömür ruhlu Ebu Cehil'in istidadı cehenneme layık iken, elmas ruhlu Ebu Bekir'in istidadı da cennete ehildir. Kömürün layık olduğu yer, odanın baş köşesi değil, belki soba ve kömürlüktür. Elmasın da layık olduğu yer, kömürlük değil, belki yüce ve ali yerlerdir. Bitekim toprağın altına atılan ve dağılan tohuma yok oldu, bir daha dirilmeyecek denilmez. Belki onun çürümesi, baharda daha güzel bir şekilde çıkacağının bir ifadesidir. Ayetlerde diriltilme, kıyamet ve ahiret hususunda ise... Diriltilme kafirler tarafından büyü olarak nitelendirilecek. Allah ise diriltmenin hak olduğu ve o yalancıları da sözlerinde tekzip edecektir. Bir kemik yığını iken diriltilmelerini akıllarına sığdıramayanları yakın zamanda diriltip bekletmeyeceğini ve elbet cezasız bırakmayacağını, en azından her şeyi yarattığını düşünmeleri gerektiğini söyler. Dirilteceğinde şekli olan insanın hiç olduğunu düşünmesine karşı zulmünün karşılıksız kalmayıp her şeyin karşılığının verileceği ilkini yaratanın sonra da yaratacağını bunun ise ancak kendisine ilim ve iman verilenler tarafından bilineceğini Kur'an haber vermektedir Haşil gerektiren sebepler vardır Allah vaat etmiştir ahiretin olması için dünya yıkılacak ve kıyamet kopacaktır Yer başka bir yere değişecek, sallanacak dağlar yürüyecek, yer sarsılacak, dağlar parçalanacak, toz duman olacak, İnsanlar da sınıflara ayrılacak, gökler yarılır, çocuklar bile ak saçlı ihtiyarlara çevrilir, yıldızların ışığı sönecek, güneş dürülür, vahşi hayvanlar toplanır, denizler kaynatılır, denizler birbirine katılır, yer uzatılıp düzlenir, içinde bulunanlar atılıp boşaltılır. ...ve insanların ateş etrafında... ...yayılmış pervaneler gibi olduğu... ...o gün işte... ...kıyamet günüdür. Kıyametin ilmi... ...yani ne zaman kopacağı ise... ...Allah'a aittir. Ancak... ...kopmasının bazı alamet ve delilleri vardır ki... ...Zülkarneyn'in... ...ye ecüş me ecüş anarşistler için... ...yaptığı seddin yerle bir oluşu... ...dabbetül arz... ...yani yerden bir hayvanın çıkışı... ...veya mikroskobik, mikrop ve canlılar... Ece gibi... ''Kemikleri yiyip kemirişi, peygamberimizin gönderilmesi, ayın ikiye ayrılması, kıtlıkla birlikte her yeri dumanın kaplayışı, göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ayın bir araya getirilişi, kıyametin dehşetinden herkes kendi derdine düşecek, kulakları patlatan bir gürültü kopacak, o günde kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacak, çünkü işi başından açmıştır.'' İki durumla karşı karşıya bir hal içindedir. Ya müjdeli güreş bir yüz veya üzüntülü karanlıklı bir yüz içerisindedir. Kıyametin vuku sırasında insanlar korkuya kapılır. O anda her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde, halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Kıyametin vaktinde günahkarlar ise dünyada pek az kaldıklarını zanneder. Ve kendilerine fayda vermeyecek olan pişmanlık ve tevbede bulunurlar. Haddi aşıp Allah'ın ayetlerini inkar edenler kör olarak haşredilirler. Artık ahiret günü gamlı bir gün olup zalimlerin yardımcısı da yoktur. Ancak son pişmanlık pay ve fayda vermediği gibi müddet de verilmez. Artık bugün bütün sırlar açığa çıkar ve insanın uzuvları onun aleyhine şahitlikte bulunur. Kimseye zulmedilmek sizin. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Çünkü adalet terazileri kurulur. Zalimlerin de mazihetleri artık geçersizdir. İnsanların bir kısmının amel defteri sağından verilirken kimisinin amel defteri sonundan verilir. Kimisinin de arkasından verilir. Artık o gün herkesin işi Allah'a kalmıştır. Böylece insanların bir kısmı cennete, bir kısmı da cehennemdedir. Allah ise dünyayı isteyene dünyayı, ahireti isteyene de ahireti verir. Dünyada iken iyiliği emredenler mesut. diğer bir kısım insanlarda talihsizdir. Böylece insanların ölümsüz olduğu ahiretin varlığında ve vukuunda şüphe yoktur. Kişiye ise ahirette sağlayacağı fayda, namaz, zekat ve yaptığı iyi amel, işlenilen hayır, geride bıraktıkları sadaka-i cariye gibi eserlerdir. Allah, müminlerin iman etmiş olmanın vasıflarını belirtirken, onların ahirete iman etmiş olduklarını belirtir. Ve o gün onun yerine başka bir fidye de kabul edilmez. Kişinin iyiliği ancak ona ahirete inanmaktadır. Ve ancak ahirete inanandır ki Allah yolunda infak eder. Kaçınılmaz bir son olan, ahirette ancak iyiliği emreden, iyilik üzere olan insanlar kurtuluşa ereceklerdir. Kurtuluşa ermeyen o kimselerdir ki, kötülüğü yapar, kibirlidir. Bundandır ki, yaptığı amelleri de boştur. Ve bunu herkes görecek ve yaptıklarını okuyacaktır. Allah ve Resulüne itaat ederek, Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşan, Allah'ın mescitlerini imar edip, bunları ahirete imanından dolayı yapan müminlerle, ...müşriklerin yaptıkları bir tutulamaz. Çünkü... ...münkir ahiretin varlığını inkar edip... ...sorumluluğunu bilmezken... ...ehli iman kendisinin elbette ve elbette... ...hesaba çekileceğini... ...mükafat veya cezaya çarptırılacağını... ...bilmekte uruna varmaktadır. Zira... ...kaçamak da yoktur. Cenab-ı kendisine iman eden... ...ehli iman için hazırlamış olduğu nimetler ise... ...dünya kıstaslarıyla ölçülemez. Allah bunları... Kur'an'da belirtmiş olmaktadır. Bu uhrevi mükafatlar ahirete imanın bir neticesidir. Bu ecir ve mükafatlar sayılırken orada herkese öldüren ölümün ölüp, ondan başka öldürücü bir ölümün olmayarak oranın ebedi oluşu, altlarından ırmaklar akan nehirler ve meskenlerin olduğu sıralanır. İçecekler ise ne baş ağrıtır ne de akıl giderir. İçilen ve akıtılan kafurdan ırmaklar, gümüş kapların Gümüş kaseler, gümüşü beyazlıkta şeffaf kupalar ve içlerinde zencefil karışımı içecekler vardır. Bahçeler üzüm bağları, niskü amberli içecekler, Allah'a yakın olanların içeceği teslim kaynak, tahtlar, koltuklar, serilmiş halılar. Ve cennetin kısımlarından adın cenneti, istenilen her şey, ipekten giyecek altın bilezikler, rahatsız edici sıcak ve soğuğun olmayışı. Birden cennetleri, va cenneti, naib cenneti. Bütün bunlar ehli iman için sevindirici ve gözleri parlatıcı karşılık ve mükafatlardır. Onlar için orada lüzumsuz ve boş sözler yoktur. Cennet gibi cehennem de kendine layık ve münasık maddelerle dolacak. İnsanlar ve cinler onun yakıtı olacaktır. Buna rağmen cehennem daha var mı diyecektir. Cehennemin her cümle için ayrılan 7 kapısı vardır. Cennet gibi cehennem de ebedi ve ölümsüzdür. Kafirlerin durumu ise değil yaşaması, düşünmesi dahi ızdıraht derecedir. Bunlar pınar halindeki kaynar suyla beraber. Yiyecekleri dikendir. Açlıklarını gidermede bir fayda da sağlamaz. Aynı zamanda zehirlendirerek kıvrandırıcı zakkum sunulur. İçecekleri de kaynar su ve irindir. Bunu içmek için de develerin suya saldırışı gibi saldırırlar. Cehennemin alevi, insan derisini kavurur da insan bir serinlik bulamaz. Artık zebaniler ve yardımcılarından da kurtuluş yoktur. Beş bilinmeyen gaybi şeylerden biri de kıyametin ne zaman kopacağıdır. Bilinmemesindeki hikmet ise din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervah aliye ile ervah safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dar-ı imtihanda olan teklifat-ı ilahiye bir iptiladır ve bir müsabakaya sevktir ki, istidad-ı beşer madeninde olan cevahir aliye ile mevad-ı süfliye birbirinden tefrik edesin. Madem Kur'an bu dar imtihanda, bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nazil olmuştur. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiyye istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hücretini ispat edecek derecede aklı kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan La ilahe illallah yazmak misüllü. Bir bedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz. imtihan fevt olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh. Ebu Cehili lahin ile Ebu Bekir Sıddık musavi görünecek. Sırrı teklif sahi olacak. Beraber kalacaklar. Kıyametin dehşeti neticesinde işte bu şiddetli ölüm ile hılkat bayılır. Kainat yayılır. Hılkatın yağı, ayranı birbirinden ayrılır. Cehennem maddesiyle, aşiretiyle bir tarafa çekilir. Cennet de letafetiyle, lezaiziyle ve bütün güzel unsurlarıyla tecelli ve incila eder. Cehennemin varlığı ilmen de ispat edilir. Dünyanın yarı çapı 6 bin kilometredir. Her 33 metre kazıda bir derece sıcaklık artar. Merkeze kadar bu 200 bin derece sıcaklık eder. İşte küçük cehennem. Dünyamızda boşu boşuna dönmemektedir. Belki içindeki mahsulatını haşre yani mahşer yerine boşaltmaktadır. Dünya dönüşüyle mahşer yerinin dairesini çizmektedir. Peygamberimiz de orada ümmetiyle nuraniye sırıyla görüşecek. Ve onlara şefaat edecektir. Mesela Ankara televizyonundaki bir spiker her bir televizyonda ayrı ayrı görüldüğü gibi... ...eğer bir de mümkün olsa her ekranın başında bulunanla konuşabilseydi... ...isteklerini de dinleyebilmiş olacaktı. İşte haşirde... ...bu en mükemmel şekliyle... ...gerçekleşecektir. Peygamberimiz herkes... ...haşirde çıplak olarak haşredilir buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti Ayşe ...Ya Resulallah... ...o zaman insanların durumu nasıl olur? Birbirlerine bakmazlar mı? Peygamberimiz ise... ...insanlar kendi dertleriyle uğraşmaktan... ...başlarını bile kaldıramayacaklar. Yaklaş, yaklaştırılan... ...güneş ile terler ağızlarına kadar gelecektir buyurur. Yine de Cenab-ı Hakk'ın fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Ona uygun bir elbise de giydirilebilir. Diğer varlıklara giydirdiği gibi. Cennet ve cehennem. Allah'ın cemal ve celal lütuf ve kahır isimlerinin tecelli ettiği yer. İmtihanın neticelenmesinden sonra alacak mükafat ve cezanın diğer bir adı. İyi kötü, hayır şer, nur zulmet, bütün ızıttıkların ayrı ayrı boşaldığı iki mahzen. Biri özlerin, diğeri kışır ve kabukların bulunduğu yer. İnsanlık silsilesiyle silsile halinde gelen, iki kafilenin son durak ve varacağı son durak. İki oluk, iki kanal, birinden nur akar, diğerinden kir. Yaratılış ağacının ebede uzanıp giden iki dalının iki meyvesidir. Biri tam, diğeri ham. Kurtlu ve vıcık vıcık. Maddi manevi bütün lezzet ve elemlere sebep iki yer. İnsan bütün duygularıyla ibadet etmiş ise, cennetin lezzetlerine istihkak kesbetmiş ise, her bir duygusunu memnun edecek, tam bir lezzet de alacaktır. Ve kişi dünyevi maceralarını ve manzaraları cennette bulacak ve seyredecektir. Dolanım ve Doldurulanın memnun edildiği yerin adı, her ikisinin de birbirleriyle kıymetlendiği ve şereflendiği âli ve adi iki makam, ne ucuz ne de lüzumsuz. İman ve iyi şeyler cennete, küfür ve kötü şeyler de cehenneme akar. O cennet ki gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan kalbine doğmayan şeylerin olduğu yer, cehennem de öyle. O onlara sunulacak bir ziyafet. Cennet sayısız nimetlerin bulunduğu yer. Ya cehennem, mahdut ve mağdut. Keşke o da olmasa, denilecek yer. Cennet insanların kazancı olmayıp doğrudan doğruya Allah'ın bir lütfudur. Cehennem ise kazancın bir neticesidir. Yani küfür ve günahlar, ne kötü kazanç. Cennet her şey ile hayatlı ve canlı. Her şey insan gibi emri anlar ve yapar. Cennette insanların makamı farklı farklıdır. İstidat ve kabiliyetlerdeki farklılık gibi. Sekiz tabaka cennet, sekiz farklı kabiliyetler için. Sekiz tabakanın hepsi sekizinci tabakada toplansa alacakları lezzet ayrı ayrıdır. Çünkü hüsatler ve duygular farklıdır. Cennetin en büyük nimetiyeti ebediliğidir. Allah'ın cemalini görmek ise her şeyin fevkinde bir nimettir. Orada insan cisminin zerreleri sabit kalıp terkip ve tahlile maruz değildir. Giderle gelir muvazenede olup denge vardır. Yenilen şeyler öz olmakla beraber vücuttan mis kokusu olarak çıkar. Cennette ihtiyarlık yoktur, ölüm yoktur, uyku yoktur, meşakkat, yorgunluk yoktur. Bütün noksanlık ve kusurlar orada yoktur. İman Manevi bir cennet çekirdeğini, küfür de manevi bir cehennem zakkumunun çekirdeğini taşımaktadır. Zakkum çekirdeğinden tuğba ağacı, tuğba çekirdeğinden de zakkum beklenilmez. Karga yumurtasından bülbül, bülbül yumurtasından da karga çıkmaz. Zaman göstermiştir ki cennet ucuz değil, cehennem dahi birçok kefere ve fecere için lüzumsuz değildir. Elbette bir serkeş padişaha beni hapse atamazsın, ceza veremezsin dese, orada hapishane olmasa da sırf o boş için yapar, onu içine atar. ehl cennetin cisimleri ruh kuvvetinde ve hiffetinde, hafifliğinde ve hayal süratindedir. Ve umum rahmet hazinelerini tartacak ve ölçecek aletler cismaniyettedir. Ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinin ...büyük yeri yine cismaniyettedir. alemden toplanan, meniden yaratılan insan, tekrar yaratılacak, haşredilecektir. Özetle, hevam balık gibi küçük hayvanların yumurtalarını, haşerat ve nebatatın tohumlarını... ...pek büyük bir rahmetle, bir lütuf ile, bir hikmetle hıfseden sani hakimin hafiziyetine layık mıdır ki... Ahirette semere veren ağaçlara çekirdek olacak amalinizi hıfsetmesin, ihmal etsin. Halbuki sen hamili emanet, halifeyi arsın. Evet, her bir zihayatta bulunan hıfsul hayat hissi, vücudun ebedi bir bekaya ismihai hafiz, baki'nin tecellisiyle incirar edeceğine delalet eder. Bir incir tohumunu tavurdan tavura hıfseden. Devirden devire himaye eden, inhilalden vikaye eden ve o tohumda incir ağacının teşkilatına lazım olan esasları kemal ihtimam ile muhafaza eden, elbette ve elbette halife-i arz unvanını alan nigibişerin amalini ihmal etmez, hıfs eder. Lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez, baki kalır. Kabuk parçalanır, lüb baki ve sağlam kalır. Libası yırtılır, cesedi sağlam baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da... ...ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Çopluk, cemaat dağılır ama... ...vahid-i fert baki kalır. Kesret bozulur, vahdet bakidir. Madde kırılır, nur bakidir. Binaenaleyh ömrün... ...bidayetinden sonuna kadar... ...devam eden mana... ...çok cesetleri tebeddül ve... ...tavırdan tavra intikal... ...ve devirden devre yuvarlandığı halde... ...vahdetini, bekasını muhafaza ettiği gibi... ...ölüm hendeyini de atlayarak... ...salimen evet yoluna devam edecektir. Mağaza, ...her vakit... ...fenaya hazır ol... ...emrini intizar eden zail ve bekasız maddiyatta... ...şu hıfs ve muhafaza düsturu... ...beka ile çok münasebettar olan... ...ruh ve manada da caridir. Haşir... ...öldükten sonra... ...tekrar dirilme konusu. Ayette Rabbimiz... İnsan görmüyor mu ki biz onu lütfeden bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal iradına kalkışıyor. Ve şu çürümüş un haline gelmiş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Rivayete göre As bin Vail yahut Übey bin Halef... Eline çürümüş bir kemiği alarak ufalar ve Peygamber Efendimiz'e hitaben, bu kemiği çürüdükten sonra Allah diriltecek mi sanıyorsun deyince Resul-ü Ekrem ona cevaben, evet o seni de diriltecek, hem seni ateşe de sokacaktır buyurmuşlardır. Bunun numuneleri ise gayet çoktur. Mesela kışta ölmüş baharı dirilten, kemik gibi kuru direkleri ağaçlara birkaç gün zarfında bahar haşrini gerçekleştiren Allah. Elbette bizi insanlara da diriltecek, ahireti var edecektir. Dünya yaratılalı beri, her sene dünyayı bir kitap gibi yazıp kışta bozan, diğer bir baharda tekrar yazıp bunu sürekli tekrar eden Allah, elbette ki bir kitap gibi yazmış olduğu şu insan kitabını bozduktan sonra tekrar yaratması, bir anda meydana getirmesi aklen ve naklen kabul edilebilir bir hakikattır. Koca kainatı güneş ve yıldızları, dünyaları ve dağları rahatlıkla evirip çeviren bir kudrete, huzuruna davet ettiği insan ile kendisi arasında bir taş mesafesinde olan engelleri kaldıramaması mümkün değildir. Denilebilir mi? Öyle bir komutan düşününüz ki dünyanın muhtelif yerlerinden topladığı, askerlerden meydana getirdiği bir orduyu eğittikten sonra, istirahat için birkaç saatliğine serbest bıraktığı bir orduyu, ikinci bir sefer tekrar toplaması nasıl ki birincisinden daha kolay, rahat ve mümkün ise öyle de. Kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın da yoktan var edip yarattığı bu insanı ve tüm varlıkları ikinci bir sefer, İsrafil'in borusuyla tekrar diriltmesi ve onları yaratması elbette ki birincisinden daha kolay olacaktır. Zira onun kudretine hiçbir şey zor değildir. O halde ahiret olacaktır. Bu misaller gibi en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi küçük çekirdeğinde muhafaza eden Allah elbette insanların da ruhlarını muhafaza edecek. Ve onların çekirdekleri olan acbüzzeneb yani kuyruk sokumlarında yaratacaktır. Haşle mani hiçbir şey yoktur. Onun olmasını gerektiren ise her şeydir. Güneşi dünyamıza bir lamba, gezegenleri meleklerine tayyara yapan zat elbette beşeri de ihya edecek... ...tekrar diriltecektir. Kendisine iman, ibadet ve itaatta bulunana mükafat... ...bulunmayana da ceza vereceğini söyleyen Allah... ...elbette sözünden dönmeyecek, vaadini yerine getirecektir. Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi öldükten sonra... ...tekrar dirilmeyi gerektirmektedir. Adil isminin, mazlumun hakkını zalimden almayı gerektirmesi gibi. Zira şirk, büyük bir zulüm olup bütün kainatın hukukuna tecavüz olarak cezai gerektirmektedir. Kıymetli bir varlık olan insanın diriltilmemesi büyük bir eksikliktir. Allah ise bütün bunlardan münezzeh olup ahireti yaratacaktır. Herhangi bir yolda tehlike olduğunu söyleyen bir kimseye itimat ettiğimiz halde her konuda insanlığın en doğru kimseleri olan 124 bin peygamberin ittifakla ahiretin varlığını ikrarları Elbette ki sözlerin en doğrusu olacaktır. Ceset ölse bile ruh ölmez. Nitekim atın ölmesi senin de bir değişiklik yapmayı sadece uyuması halinde onun uyanmasına bir vesile teşkil eder. Hz. Ali'nin bir müneccime verdiği cevapta eğer senin dediğin gibi ahiret yoksa benim burada kaybedecek bir şeyim yoktur. Birçok belgelerle sabit olduğu üzere... ...ahiret meydana gelip... ...tahakkuk ettiğinde ise... ...vay senin haline. Evet, kudret muktedirdir. Sözlerin en doğrusu olan... sözlerde Rabbimiz... ...şöyle buyuruyor. Ayrılın bir tarafa bugün... ...ey günahkarlar. Allah ki, ondan başka... ...hiçbir ilah yoktur. Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından... ...Allah'tan daha doğru kim vardır? İlkin mahlukunu yaratıp ölümden sonra bunu yaratmayı tekrarlayan otur ki bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde bulunan en yüce sıfatlar onundur. O mutlak, yüce ve hikmet sahibidir. Allah kullarına zulmetmez. Yer küre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlığını dışarı çıkardığı insan ne oluyor buna dediği vakit ...durun nice olur bir bilsen. işte o gün yer bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahiy ile her şeyi bildirmiştir. O gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları için geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Yahudilerin bir kesiminde olan tenasuh yani reenkarnasyon... Yani öldükten sonra tekrar dünyaya vele başka bir surette tekrar geri gelme olayını İslamiyet reddetmektedir, aslı yoktur. Ahiret inancına bir alternatif olarak konulmaya çalışılan batıl bir inanıştır. Mehmet Esçelik <Gülüyor>